Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphede iseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin.